Açık Radyo'da Açık Dergi programı. Şu anda Galeri Bir Zamanlardayız. Pang altında Osman Köker'le beraber. Merhabalar Osman Merhaba. Evet Galeri Bir zamanları bizim en azından Açık olarak fizikten ilk defa gelişimiz ama bir zamanları duyuyoruz. Ee, özellikle şimdi komşumuz olan Tütün deposunda da de, e, sergide açtınız. Evet, evet. E, 5-6 de... aydı sergi açtım Tütün deposunda. Evet, evet. şimdi kendi yerinizdesiniz diyebilir evet, evet. Burası... E, hem sergileri ev sahipliği yapacak. Galiba sizin Hı. sergilerinizi şu aşamada en azından... Başka sergiler istedim. de oluyor. Evet. Evet. Ne zamandan beri buradasınız? E, bu senenin e, Nisan ayında açıldı e, galeri bir zamanlar. E, pangaltı'da e, Pangaltı'da bizim yayın evinin içeriğine en uygun semtlerden Aynen. biridir. Biz çünkü... Türkiye'nin geçmişindeki kültürel çeşitlilik ve bunun yok oluş sürecine dair kitaplar yayınlıyoruz, etkinlikler düzenliyoruz. Hı hı. Ona da az çok uygun bir sempli yandan Kurtuluş, Feriköy eski adıyla Tatavlı hı hı. bir yandan işte teşvikiye hı hı hı. tarafı yani Ermenilerin, Rumların Yahudilerin geçmişten beri yaşadı ve hala yaşamayı hı hı. sürdürdükleri hı hı. yerler. Şimdi daha başka bir kozmopolitizm, işte Aleviler falan geldiler, yerleştiler hı hı. ya da e, Siyah Afrikalılar Bolbektar'da göre Kenarlık yerlerinde Suriyeliler falan yani e, her zaman hı. öyle bir e, Bu kültürel belki. çeşitliliğin olacağı bir yer. Ona evet. da denk düşen ulaşım yönünden de kolay hemen e, hı hı. adı üstünde Osman Bey e, metrosu da evet. e, yakınımızda orada. Evet hı hı. onun hemen çıkışında. E, öyle bir yer. E, nostalji Kültür kitabevi var. Hı hı. E, onun üst katı esas olarak boştu biraz depo gibi kullanıyorlardı e, onlarla birlikte konuştuk ne yapabiliriz bura diye Hı. burada bir galeri yapabiliriz çeşitli Hı. etkinlikleri şey yapabiliriz sağ olsunlar onların da e, ikna oldular ve öyle e, açıldı e, Henrik Bölçtiftung e, altyapı masraflarına katkıda e, bulundu öylece Hı. gerçekleşti 23 Nisan'da ee, bir zamanlar Antakya, İskenderun hı hı. ve Musa Dağı. Musa Dağı eskiden Ermenilerin e, yoğun olarak yaşadığı, şimdi Türkiye'nin son Ermeni köyü olan vakıflığının bulunduğu e, dağ. E, e, e, günümüzdeki adıyla Hatay bölgesinin e, anlatan bir e, hı hı. sergiydi. Oradaki kültürel çeşitliliği anlatan bir sergiydi bir hikayeyi burada kaldı daha sonra Vakıflı'ya gitti Arsus'a gitti önümüzdeki aylarda da İskenderun'a Antakya'ya gidecek yani o e, bereketli oldu evet. o sergi öyle e, diyebilirim. Şimdi sizin sergilerinizin bir de böyle bir özelliği var. Yani bir kere İstanbul'da açmakla kurtulamıyorsunuz aslında. En başındaki e, ilk açılış serginizde de Paris'te aslında. Evet. Sizi bayağı gezdirdi galiba. Evet. E, yani farklı versiyonları da e, gezdi evet. diyebilirim. Yani yurt dışında 5 ayrı ülkede 8-9 kere e, açıldı hı hı. E, ama e, ben sanırım serginin içeriğiyle ilgili powerpoint üzerinden eski deyimle diya gösterisi gibi e, 30 kadar sunum yaptım. Yani e, Mardin, Diyarbakır e, Antakya e, İzmir falan Ankara bu, bu tür şehirler e, dahil. Hı hı. İstanbul'da üniversiteler falan da e, dahil bazılarında e, yüksek lisanslı öğrencilerine öğretmen de belli bir e, e, profesör de bu konuda bir şeyler anlatmak istiyor yani e, beni çağırdılar ben anlattım benim üzerinden bir sohbet yürüdü yani sergi o sergi çok bereketli oldu ve farklı versiyonlarda kitapları da evet. e, yayınlandı şimdi bir adım geriye atalım e, evet bu serginin öncesinde bir kitap çalışmasıyla ile başlıyor aslında her şey Yayınevinin kuruluşu. Yayınevinin kuruluşu 100 yıl önce Ermeniler. 100 yıl önce Türkiye'de Ermeniler. Ee, bu kitap aslında sergiye falan hizmet edecek bir kitap, bir galeriye yol açacak bir kitap gibi görünmüyordu başlangıçta. Yani bildiğiniz bir araştırma kitabı olacaktı. Ee, i̇şte Türkiye'nin neresinde e, Ermeniler yaşıyordu? Birinci Dünya Savaşı öncesinde diyelim. Ee, nasıl bir nüfusları vardı? Nerede ne tür varlıkları vardı? Yani kiliseleri, manastırları, okulları... E, ne tür kültür kurumları vardı, iktisadi ve sosyal hayatta nasıl bir yerleri vardı. Bunu e, şehir şehir, kasaba kasaba, mahalle mahalle, köy köy anlatan e, bir kitap. E, bir evet, bir araştırma. E, tabii, 3-4 yıllık bir araştırma sonucu ancak e, toparlanabildi hı hı. ve... E, e, yani araştırma da kolay değildi. Günümüzdeki kadar materyaller yoktu. İnternet gibi bir yerden bilgileri almak, denemek falan o da artık daha kolay. Yani evet. çok derinlemesine olmasa bile evet. bir takım şeyleri internet üzerinden de bulmanız kolay. Hı -hı. Ve bu araştırmayı işte Ermenice, Türkçe ve Batılı kaynaklardan yararlanarak yaptım. Hı -hı bunu kitap olarak yayınlamadan önce ya işte bir biraz fotoğraf falan da koysak daha inandırıcı olur hiç olmazsa Kayseri'de bir Ermeni mahallesi fotoğrafımız olsun İzmir'de olsun falan derken Orlando Carlo Kalimena adlı bir koleksiyoncuyla karşılaştım. Bu Osmanlı'nın şehirlerinin kartpostallarını da biriktiriyordu. Onlardan Ermenilerle ilgili kısmını kitapta kullanılma, kullanabilir miyiz dediğimde iş birden e, bir albüm kitaba e, dönüştü. Onun da e, daha büyük, daha hacimli bir şey isteğinden daha hareketli, daha da kuvvetli e, oldu bu temelden, Tabii tabii. Yani e, öyle raflarda kalmadı. Herkesin bahsedeceği bir şey oldu ve Hı -hı. bu kitabı nasıl duyururuz diye e, uğraşırken de bunu bir sergiyle duyurma fikri gelişti. Çünkü Hı -hı. içinde e, 700 tane kartpostalin Evet. onların da hepsi şehirleri gösteren Karpus'tan olduğu bir şey <gülüyor> ve 2005 yılının yani e, tam 10 yıl önce diyebiliriz e, 8 Ocağı'nda sergi evet. açıldığında büyük bir olay oldu e, Tabu bu işleri yaparken bir kurumsal kimlik gerekti çünkü e, e, başka yayın evlerinden e, yapmak mümkün olmadı e, mecburen bir yayın evi kurdum yani e, bir zamanlar yayıncılık diye de bir şey böylece ortaya çıkmış oldu. Evet. Ve 2005'ten bu yana da devam ediyorum. Yani biraz şey gibidir bu işler, bisiklet gibidir, pedal çevrilmezse devrilir. onun için devamlı pedal çevirmek zorunda kalıyorum. Ama evdeki bisikletler gibi genellikle yerimizde saydığımızda <gülüyor> oluyor, pedal çevirsek de <gülüyor> <gülüyor> o, da, o zaman da fiziğimizi korumuş oluyoruz. Evet, evet. Aynen öyle hiç olmazsa fizik korumuyor, bir de tabii şey Nasıl besleniyorsunuz? İnsanın kondisyonu da düşer bir yerden sonra. Hani ee, bir valla beslenme işi e, şimdi daha kolay arşivler falan ama e, daha önce kaynak bulmak çok zordu. Yani e, bilginin nakli de zordu. Mesela Ermenice bilmeden bu işleri yapmak mümkün değil. Yani Türkler Türk kaynaklarından araştırdıklarında ee, Ermenilerin sosyal hayattaki yerlerini çıkaramıyorlar. Yani olsa olsa bir takım vukuatlar üzerine yazabiliyorlar. O da tek taraflı oluyor ama yani daha çok o tür şeylere görebiliyorlar. Ee, Ermeni kaynaklarına inmeden bunu yapmak mümkün değildi ve az çok biraz Ermenice ile Öğrendim desem iddia olur bir aşinalık şey oldu en azından terimlerini bilmem nesi, yazısını okumasını falan öğrendim. Hı hı. Yani hangi kitapta ne önemli ne işime yarar karıştırdığımda en azından bulup birilerine gönüllü ya da profesyonelce çevirttirip oradaki bilgiyi kullanabiliyorum. Hı hı. Batılı kaynaklar da öyle zaten ben eskiden beri yayın işlerinden uğraştığımda hı hı. E, dil bilmesen de bir takım şeyleri biliyorsun yani Fransızca hiç bilmem. ama Fransızca bir kitapta nerede ne anlatıyor? Hiç <gülüyor> çıkarabiliyorum yani Tespit ya da Rusça yani. da bile öyle. Yani Osmanlıca'm da çok iyi değildir yani. ilk <gülüyor> ilkokul düzeyinde diyeyim. Yani Osmanlı döneminde ilkokulu bitirmiş bir <gülüyor> birisi düzeyindedir diyeyim. Yani şaku şükür böyle okuyarak gidemem ama onu da, onu da çözüyorum. Yani o farklı kaynakları kullanmak çok büyük avantaj. Yani çok olayın tamamını e, görüyorsun. Mesela Ermeni kaynaklarında şöyle bir ayrıntı var. Evet. E, laf gelmişken söyleyeyim. Evet. Mesela e, Ermeni ansiklopedisine bakıyorsun. Gümülcine maddesine bakıyorsun. E, i̇şte 180 nüfusu olan bir Ermeni köyüdür diyor. Evet. Edirne'nin bir köyüdür diyor. Yani e, kilise verilerini adam derlemiş ansiklopediyi evet. yazarken 180 Ermeni olduğu için ee, onun bir köy olacağını düşünmüş. Edirne'nin 180 ermeni nüfusu olan şu, şu kilise, şu kilisesi ve şu okulu köyüdür diyor. Ama yani Gümüşçüne bildiğimiz Gümüşçüne işte <gülüyor> <gülüyor> koca şehir. Yani farklı kaynaklardan ya da farklı bilgileri birleştirdiğinde genel tablo daha iyi geliyor. Ee, işte şimdi 10 yıl tamamlanınca şey düşünmeye başladım. Biz bu 10 yılda e, ne yaptık, nereye geldik? Yani her şey böyle itekaka gidiyor. Yani bir şey gidiyor da. Kanser e, yani söylediğiniz bu hani çok bence şey erzem olan bu teyit etme. Yani bir bilgiyi sunmadan önce birkaç kaynaktan teyit etmek için bile ciddi bir şey lazım aslında. Ekip. Evet. lazım gibi ya da işte yani o kaynaklar trafik. o kadar çeşitli ki evet. bazı köylere tereddüt ettiğimde gittim köye baktım o <gülüyor> köy o köy mü diye çünkü aynı isimde iki köy var biri Ermeni köyü öbürü değil yani muhtarlara telefon açıp soruyordum doğrudan soramıyorsun da siz eski Ermeni köyü müydü orada diye o ne köyüdür Macir köyü müdür diyorsun hı <gülüyor> hı zaten Ermen köylerinin çoğunu, dışarıdan tamam. başkaları yerleşmiş. Özellikle mübadeleyle gelenler batı tarafında. Samsun'dan bu tarafa diyeyim. Yani bir, <gülüyor> bir miktar doğuda giriyor. Yani Maraş falan da daha. Evet. Abi, bizim, bizimki evet. muhacir köyüdür. Yugoslavya'dan gelmişler diye Tamam diyorsun burası işte o. Yani öbürü eskiden beri Müslümanların kaldığı bir <gülüyor> köy. Devamlı isim de değiştiği için her şeyi evet. kontrol etmen gerekiyor. Evet Osman Köker'le beraber galeri bir zamanlarda. Şimdi Dediniz ki bu onuncu yıl sergisi de biz muhasebe muhakeme hı. sergisi yani eksik dedik ne ona mı bakıyorsunuz ne görüyorsunuz? Evet, ee, isterseniz bir şöyle gezelim tamam. ne ne yapmışız tamam. beraber çıkaralım tamam. muhasebeyi. 2005'te ee, yayın evi kurulmuş Ocak ayında ilk sergile Sireli ye Paris yani sevgili kardeşim ismini şey yapan. Hı hı. Çok büyük bir etki yaptı. O 9 gün falan şeyde açık kaldı. Ee, İstiklal Caddesi'ne karşı sanat vardı. Hı hı. Yani 7-8 bin kişi e, geldi. Bir gelen başkalarını falan e, getirdi. Hı hı. Ve kısa sürede başka yerlerde açalım diye teklif edildi. Ama Türkiye'de o büyüklükteki sergiyi kaldıracak yer yoktu. Ancak işte e, TÜYAP kitap fuarında e, açabildik. Başka yerlerde daha sonra başka versiyonlarını açtım. Onları da hı hı. şey yaptım. Hı hı. Yurtdışınlar talepler gelince ilk olarak işte Münih'e e, gitti, Münih'ten Köln'e gitti, Köln'den Frankfurt'a mesela Frankfurt'ta e, şehir müzesi diye e, bayağı oranın önemli bir müzesinin içinde açıldı ve genellikle buralarda bir Türk derneğiyle bir Ermeni derneğinin ortaklaşa e, iş birliğiyle açıldı. Hemen hepsi öyle oldu. Ve çok dilli galiba değil mi? Yalnız evet. E, ve orada da e, panolarımız üç dilliydi. Hı hı. Almanya'da Almanca, Ermenice, Türkçe. Fransa'da e, Fransızca, Fransızca Ermenice, Türkçe hı hı. E, gibi. E, daha sonra başka kitaplar yayınlamaya başladım. Kemal Yalçı'nın e, kitaplarına e, dört kitabı yayınlandı yıllar içinde. Onları şey yaptım. Ee, bunlar da aslında alanlarında çok önemli daha çok sözlü tarih çalışmasına dayanan ama bunu roman şeklinde kurgulayarak birleştiren Hı. bir araştırmacı ilk olarak mübadeli üzerine emanetçiyiz diye bir kitabı vardı o alanda klasik olmuştu 2006'da bu işlerle geçti ee, 2007'de Sergi Cenevre'de e, açıldı e, farklı bir ülke olarak Hı. Ee, sonra e, Yunancadan bazı çeviriler yayınlanmaya başladım bir e, Kapadokya'da mesela Sinassos diye bir e, kasaba var eski bir Rum kasabası bunlar e, tam ayrılırken e, bir fotoğrafçı bulmuşlar ve kasabalarını bütün fotoğraflamışlar hem hayatı hem binaları falan. E şimdi adı Mustafa Paşa. Yerin Ürgüp'ün hemen 5 kilometre falan güneyinde bir yer. Eski adı Sinasuz. E, o fotoğraflardan da yararlanarak Günahca'da daha önce yayınlanmış bir kitabı e, hı hı. şey yaptım, e, yayınladım. O da e, çok önemli bir e, ses getirdi. Hı hı. Evet. E, Sergi Balans, Balans'ta bir Ermeni müzesi var. Orada e, açıldı yine 2007'nin içinde. E, 2008'de e, biraz daha e, hızlanmışız. Aslında e, burada şeylerden görmüyoruz Karbala sergide. Dışı, evet. e, birincisi 100 yıl önce Türkiye'de Ermenileri... Yani o sergiyi hı hı. E, konferans gibi e, ya da eski deyimle diya gösterirse şimdi PowerPoint üzerinden bilgisayardan yapılıyor. O şekilde göstermeye başladım. Hı hı. E, İstanbul'da üniversitelerde gösterildi. Bazı hocalar kendi derslerine e, çağırdı. E, orada gösterildi. Hı hı. E, aklıma gelen Ankara, Antakya, e, İzmir... E, Mardin, Diyarbakır buralarda birçok yere e, gitti. Yani e, burada mesela bir Ermeni derneği istedi oraya gittik sunduk falan. Yani <gülüyor> e, böyle bir e, şey oldu. Kaynak oldu yani. Aslında. Evet evet. E, öyle, yani çok e, bilinçli örgütlenmese de o ondan duyup ondan duyup e, Epey yere gezdi otur sunumlarım. E, Boş Natanya'nın e, Sivas 1877 diye oradaki Ermenleri anlatan bir kitabına e, çevirmiş, yayınlamışız buradan e, gördüm. 2008 Meşrutiyet'in ilanının 100. yıl dönümüydü. Hı hı. E, çok önemli hı hı. bir olaydı. Yani cumhuriyetin e, kendisi kadar önemlidir. Hatta e, cumhuriyetti gibi çok fikir o zaman e, uygulamaya. Ki... E, ...sokulmuş ya da ortaya atılmıştır. Bu ee, tütün deposunu açılmıştır. Evet, evet, o konuda bir kitap hazırladık. Yine Kalimeno'nun koleksiyonuna dayanan... Hı. ...biz şey çalıştığımız için... ...öyle bir ilişki gelişti. Bir şeye karar verip, o da o iş olana kadar... ...bir sene içinde diyelim ki... ...koleksiyonu daha zenginleştiriyor falan. Yani bir koleksiyoncuya bağlı gibi olmuyor aslında. Ortada evet. ne varsa o toplanıyor, ee, onun koleksiyona giriyor tabii, o üstleniyor Hı. o işi. Ee, onun için yani mesela e, kitabın dışında da sergi olarak açtığımda 1908 devrim sürecini fotoroman izler gibi izliyorsunuz. Niyazi Dağ'a çıkmış onun kartpostalı, Dağ'dan inmiş onun kartpostalı. Bulgar çeteleri dahil olmuş. Bulgar çetelerini gösteren Yunan bilmem neyi dahil olmuş. Rum çetesini gösteren falan filan. Yani öyle gösteriyor. Yok Hürriyet'in ilanı miting yapılmış o gösteriliyor. İstanbul'a yansıyor bir gün sonra. İstanbul'daki mitingin kartpostalı falan yani. Büyük bir şans aslında. Evet, evet. Böyle bir şey de. değil mi? Görsel iletişim. Tabi tabi kartpostal, e, SMS atmak gibi bir şey o o <gülüyor> o dönem. <gülüyor> evet e, ve o sergi de e, İstanbul'da dört ayrı yerde açıldı e, bu şeyden dışında, Tütün deposundaki Hı -hı. gösterimden dışında. E, üçü okulda herhalde. E, hemen o tür bir şey yani etki yarattı. Hı -hı. İzmir'de açıldı, Hı -hı. Ankara'da Milli Kütüphanede açıldı yani ve hepsinde de konferanslarla falan yapıldı yani şeyi besleyecek malzemeyi besleyecek panellerle falan. Evet. Ee, İzmir ilgi alanı olarak doğdu ve iki kitap yayınladık. Biri Simirna'nın sonu diye Erve Giorgeli'nin bir araştırması bir de benim hazırladığım yine bir İzmir kartpostalarından falan Hı. görsellerinden oluşan bir şey. Ve bunun da sergisini yaptık. O sergi de İstanbul'da başladı. İzmir'de iki kez açıldı. İstanbul'da üç kez kimisi daha ufak versiyonu, kimisi başka bir şey. Yani onu da e, değerlendirdik. Farklı bir iş olarak mesela o dönem şey yaptık. E, Türkiye'nin siyahları diye evet. e, bir sergi açtım. Punto baskı çözümleri diye bir e, yayıncılıkla ilgili bir şey bir kitaba destek vermişti e, Köle Kıyısı e, adlı e, bir kitap e, oradan hareketten ya bunu bir sergi de mi yapalım diye Mustafa Olpak diye bu siyahlar dediğim gerçekten Afrika'dan Afrika'da Türkiye'ye köle olarak getirilmiş hı, hı. Ee, hı. burada köle aslında köleciliğin yasaklandığı dönemde başka yere götüremedikleri için buraya getirmişler bizde hala biraz var ee, bizde resmen kölelik yok ama bir şekilde var ee, ve burada da çoğu yakalanmış onların ee, ve kamplarda falan toplamış devlet falan yani çok öyle dağıtılamamış. Ee, bu dediğim 18. yüzyıl 19. yüzyıl içinde olan şeyler kamplar falan kurulmuş yerleştirilmiş falan onların torunlarına şimdiki hayatımızda anlatan tarihsel perspektifte veren bir sergiydi o da e, İstanbul'da açıldı e, Ankara ve İzmir'e de gitti. Ha, atlamışım bir de Sivas sergisi yaptık. İstanbul'da 3-4 yere e, gezdi. Hı. İstanbul'daki Sivasların sayısı Sivasların biraz daha fazladır. <gülüyor> <gülüyor> yani İstanbul'da açmak e, etkili e, oluyor o bakımda. E, evet burada e, Siriliye Paris Siriliye'ye gitmiş. Onun afişini görüyorum. 2009 senesinde. Evet oradan. 2009 senesine geçmişiz. Evet. E, ve Siriliye Paris Erbenistan'a gitti. Hı. E, i̇lk defa Türkiye'den bir sergi gidiyordu. Herhalde öyleydi yani. Belki bir iki, bir iki Ermeni ressam götürmüş tablosunu daha önce açmıştır. Sinasos'un İngilizcesine yayınlamışız. Daha hızlı geçersek vaktiniz sizin az olabilir. E, İngiltere'de, e, Londra'da e, üniversitenin e, içindeki e, Suas'da e, Burney Galeri var. Orada Sireli Paris açılmış. Evet. Ee, bu bu arada açıldı, 10 sene oluyor artık ve halen farklı versiyonlarıyla gezmeye devam ediyoruz. Eski versiyonu da elimde Hı -hı. E, aslında yurtdışından talep var ama sergi çok büyük ve gidiş Hı -hı. gelişi çok masraflı e, ve mesela Paris şeyde açıldığında e, Valans'ta açıldığında daha sonra maillerime baktım 80 tane mail gitmiş gelmiş sergi açılana kadar bu çok büyük bir mesai yani tabii ki evet. yani profesyonel birisinin ancak 15 günde ya da bir ayda yani 8 saat çalıştığında yürütülecek çünkü bunu bütün o mailler gider gelirken gümrükçüyü gümrükçüden konuşuyorsun bilmem nesi onun asma aparatı nasıl olacak onun falan yani büyük mesai isteyen bir şey. Yani şey mi başka sergi teklifleri mi sergi teklifleri mi? Yok yok yani. Şimdi ha, göze almakta zorlanıyorum. Evet, evet. Göze almakta zorlanıyorum. Yani büyük mesai mesela evet. Marsilya'dan istiyorlar. Çekiniyorum yani. Marsilya'da. Evet. Gitse iyi olacak ama büyük iş. Gitse ee, çok evet. güzel olur gerçekten. Evet. Ürgüp konusunda bir kitap yayınlamışız. Burada onu görüyorum. Hı hı. Ahtamar. Evet, bu Ahtamar'da Surpaç Kilisesi restore edildi. Onun açılışına e, İngiltere'de e, Gomidas Enstitüsü var. Onun müdürü Arasarafyan'dan konuştuk e, bir yıl öncesinden. Ya onu bir Ahtamar diye geçiyor ama bu nedir tarih, şeyi nedir falan onu inceleyen bir şey yapalım diye kitap yapmaya karar verdik. Hı hı. E, eski bir Ermenice ve İngilizce metin bulduk orayı mimarisini iyi şey yapan. Ondan hı hı. yararlandık. Çizimler bulduk. Onu şey yaptık. Fotoğrafladık. Yani hem bir fotoalbüm gibi yani oraya e, evinde de insanların bakıp anlayabileceği hem sıkı bir araştırma önde o metin hem de yani orada turistlerin e, baktığında ilgi duyabileceği bir kitap öyle yayınladık evet. ve gerçekten de onun da büyük ilgi oldu. E, Gomidas'ın hayatı ve daha çok da şey e, hastalık süreci, hastalanma hastalığı. süresi üzerine 19. bir psikiyatrın yazdığı bir e, kitap vardı Rita Salahyan onu çevirdik, yayınladık ve Mayda Saris e, şimdi Paros Dergisi'nin yayın yönetmeni Hı -hı. o e, İstanbul'u Rum ressamlar diye bir e, kitap e, hazırladı. Evet, Onu yayınladık, onun da birkaç sergisi oldu, onun sergisi de oradan ben üstlenmedim. E, başka Hı -hı. yerlerde açıldı. Yani? Topkapı'da açıldı, Topkapı. doğru doğru. Topkapı'da açıldı. Evet. Topkapı da açıldı Topkapı Müzesinde açıldı ve 2011' e gelmişiz Burada önemli bir şey olarak Diyarbakır yine şeyde olduğu gibi ahtamarda olduğu gibi Diyarbakır'da Sub Giragos Kilisesi restore edilip açılıyordu. İşte o süreçte Diyarbakırlı Ermeniler üzerine bir kitap yayınladım. Hı -hı. Ee, ve Anadolu Kültür ve Global diyalogla beraber de bir sergi yapmaya karar verdik. Eski Diyarbakır'da kültürel çeşitlilik üzerine. Hı -hı. Ee, çok iyi bir araştırma oldu. Çok malzeme topladık Hı -hı. ve e, sergi ilk defa e, 2012'nin başında e, Diyarbakır'da açıldı. Daha sonra İstanbul'a da e, geldi. Burada çok kötü diyemem böylece. Bu karpostal şeyinin koleksiyonun ötesine geçen bir arşiv çalışması. Tabi tabi tabi. Sıfır karpostal değil. Yani Amerika'da gidip bir arşivden fotoğraflar diğer Ermenilerin fotoğraflarını evet. topladım. Evet. Onun dışında ailelerden topladıklarımız oldu. Belge falan gibi şey oldu. Osmanlı arşivinden muhtelif belgeler kullandım. Evet. Ee, Ermenilerin e, sevkiyatından ilgili. Mesela bir belgede kesin olarak diyor Vali e, şu günün şeyinden diyor Diyarbakır'da Ermeni kalmamıştır. diyor evet. orada. O da son panası da buydu herhalde. Yanlış hatırlamıyorsa. Ee, Diyarbakır öyle bir ilgi oldu. Ve ee, Son Arapkirli e, isminde bir kitap yayınlamışız. Onu görüyorum. E, o da Mayda Saris'in e, şimdi 100 yaşına e, vardı. E, bir Ermeni kadından görüşmesi e, bir sözü tarih çalışması, bir söyleşi gibi. Onda da başında ben e, 7-8 sayfalık eskiden Arapkirli'de nasıl bir Ermeni nüfusu Hı. vardı onu inceleyen bir ve şey, eski fotoğraflar bulup onu kullandım ailenin dışında da. Aynen. Evet, e, 2012 çoğunlukla evet, bir anlık geçiyor. Evet. E, İzmir yangının 90. yılında Hı. yani 2012'nin e, Eylül ayında İzmir'le ilgili etkinlikler yapalım e, dedik ve e, bizim o er şeyin İzmir e, sergisinin farklı bir versiyonunu özellikle e, o Rumları, Ermenileri vurgulayan şeyi biraz daha zenginleştirerek çıkardık. Ve iki de konferansın geçtiği öyle bir şey oldu. Bir başka konu yayın evinin Ermeni matbaacılık tarihi üzerine. Ki bu aynı zamanda Osmanlı matbaacılık tarihinden de çok içildir. Çünkü Osmanlı'nın birçok matbaacısı Ermeniydi. Böyle bir kitap yayınladık. Baskı ve Harf. Ermeni Matbaacılık Tarihi diye. ve O da Dibudar'dır Ermenecesi Teotik diye bir araştırmacının 1912'ydi herhalde. Evet, 12'de. Yani bizim yayınlamamızdan 100 yıl önce yaptığı bir araştırma. Evet. Ee, 2013'te o 100 yıl önce Türkiye'de Ermeniler sergisinin başka bir versiyonu burada açtım ve artık yani kartpostallardan kadar objeler de vardı orada tam evet. bir müzelik malzeme vardı. Ve biz oradan bir müze kurma fikri gelişti. Yani bu elimizdeki malzemeleri İstanbul'da bir müzeye dönüştürme yüzyıl önce nasıl bir Türkiye vardı? Onu anlatan ve onda da çok kültürlü anlatan bir müze oluşturma. Biraz o konuda çalıştım. Çünkü ilk sergide de çok açıkça gördüm ki yani Türkiye'nin her tarafından bir şeyler var elimizde. Zaten şehir şehir gidiyordu ilk sergide. Daha sonra da şehir şehir araştırmaya devam ettik. Yani e, koca bir salonda bu görsellerden oluşan ve 1. E, Dünya Savaşı öncesi nasıl bir hayat vardı hı hı. onu anlatan ve e, özel olarak da Ermeniler, Rumları, Süryanileri, Keldanileri, Nasturileri, hı. Yahudileri ve benzeri grupları e, inceleyen bir hı, şey yapabiliriz. Yani. Ve bütün bunları zenginleştirecek objeler de var. En az kartpostallar kadar zengin. O benim çalıştığım koleksiyoncuda da var. Başkalarından da ödünç alınabilir, e, cemaatlerden de ödünç alınabilir. Böyle bir müze şeyi e, ve gördüm ki böyle bir şey mümkün aslında. Yani bu müzeyi işletmek de mümkün. Yani benim arkamda bir sermaye yok, bir şey yok. Ama bir şekilde kitaplarla, hediyelik eşyalarla işletmek de mümkün. Koleksiyonculardan da malzeme almak mümkün. Yer, e, e, işte mekan Mekan. mekan büyük bir mekan ister bu hı hı. E, sadece bir salon değil birkaç salonu da olmalı sürekli sergi öbür salonlarda da sergiler yenilenmeli ki evet. bir gelen bir daha gelsin çünkü müze Hareket öyle ben o müzeye gittim diyorsunuz <gülüyor> hep aynı şeyler aklında hiçbir şey kalmamış o müze hakkında ama gitmişsen bir daha gitmiyorsun yani evet, daha aynen. aktif bir yer ve oradan da e, biraz bakındım sağa sola ben insanlardan kolay talepte bulunabilen birisi e, değilim. Başkası becerir miydi bilmiyorum. Mekan bulamayacağım sonucuna vardım. O büyüklükte bir şey ve e, buradaki arkadaşlarla e, nostalji kitap evindeki arkadaşlarla sohbet ederken... E, ya yukarı boş duruyor, orada bir şeyler yapsak falan derken hı hı. galeri bir zamanlara dönüştü. Evet. Kafamda müze fikri hala var olmakla birlikte burada başlayayım hı hı. Ee, dedim. Ve burada da e, ayda e, ayda iki ya da üç toplantı yapmaya çalışıyoruz. Paneller, film, gösterimleri, sunumlar falan hı hı. Ee, bazı okur yazar buluşmaları diyorum ben ona imza günü de diyebilirsiniz Hı -hı. ama gelip kitabın imzalayıp gitme şeklinde değil bütün Tabii, yazarın hikayesi ya da anlattığı konu dinlenmek üzere yapılıyor ee, yılda da 6 sergi yani 2 ayda da bir e, sergi hedefliyoruz ve ilk yıl onu gerçekleştirdik gibi e, görünüyor şimdi sergiler burada devam edecek ee, sizi bunu sürdürme iten bu işi nedir? Bu konuda bir problem var. Yani Türkiye'de eski kullanılan ve çok doğru olmayan tabirle azınlıkların durumları problemli. Yani bir üzerine baskı, sorun ve bizim eğitimimiz problemli. Yani onlar hiç yokmuş gibi anlatılıyor okullarda. Hı hı. Sadece onlar problem çıkaran insanlar gibi oluyor. Yani bir şehrin tarihi ki yani bu şeyde vardır ilk müfredatında eskiden dördüncü sınıfta başlardı şehrimizin tarihi diye iki paragraflık alaklık şeyi öğretirlerdi. Türklerle başlatılıyor, Türklerle devam ediliyor. Bir yerde işte Ermeni ya da Rum bölgesine göre e, sahneye çıkıyor ve bizi arkadan bıçaklıyor e, ve ağzının payını alıyor gidiyor. Yani bu, bu korkunç bir şey yani bir haksızlık tarafı var. Hı hı. İkincisi de ondan daha önemli bu ruhlan insanları yetiştirmeye, yeni kuşakları yetiştirmeye çalışıyor. Türk'ten başka kimseye güvenilmez. Sadece Türkler vardı. E böyle olunca da yani farklılıklara karşı tahammülü olmayan nesiller yetişiyor. E bu Devam ederken birilerinin de benim yaptığım gibi yok, başkaları da vardı. Onlar varken iyi şeyler de vardı, onu vurgulaması gerekiyor. Beni bu işlere devam ettiren esas şey o başlatan da bu, devam ettiren de bu. 10 yılda kritik bir noktaya mi düşünüyorum. Hakikaten 10 yılda böyle arkadan ite ite götürdüm. Hı hı. Ee, bu bir ay sergi açıkken ben bunu daha çok kendime hazırladım bu sergi. Yani bir bilanço sergisi bu. Hı hı. 10 yılda neler yapmışım. Başkası merak da etmeyebilir. Geldiğinde hoşuna da gidebilir sergide ama ben kendim için yani bir muhasebe sergisi. Hı hı. Ee, Nere eksik, nereye ne takviye gerekir, nasıl bir şekilde yola devam etmeli, hı hı. bunları düşüneceğim, bunların hesabını çıkaracağım, bunların görüşmelerini yapacağım bu sergi etrafında, öyle değerlendirmeyi düşünüyorum. Umarım bu serginin bitiminde daha iyi bir bir zamanlar yayıncılık ortaya çıkar ve daha kuvvetli de, ve daha kalabalık olur. Herhalde, herhalde umuyorum. Ya da dükkanı kapatalım artık deriz. Abi. Osman Bey şimdi lokasyon verdik aslında, ee, evet. Osman Bey'in e, metro çıkışının hemen arkasındayız e, aslında baktığınızda yani evet. bir zamanlar galeri, galeri bir zamanlar, size ulaşmak isteyen dinleyicilerimiz için e, başka bir iletişim adresi. Evet, buranın tam adresini de verelim isterseniz, Teyyareci Fehmi Sokak Hı -hı. 12 Taksim C, Hı -hı. E, alt katta Nostalji kitabevi var, Kitabevinin içine giriliyor, üst katına çıkılıyor. Hı -hı. E, Dediğiniz gibi Osman Bey metro durağına e, yakın. E, bir sokak arkası diyeceğim de bir taraftan bir sokak arkası Doğru. ve öbür taraftan üç sokak. Sokaklar burada e, gerçekten, paralel gerçekten. gitmiyor. E, e, yayın yine burada değil Fatih'te. E, uh -huh. İsterseniz e, telefon numarasını Lütfen. verelim. E, 0212 523 25 06 uh -huh. E-mail'le e de ulaşabilirler. info uh -huh. at bir zamanlar yayıncılık